Açık Dergi programı devam ediyor. ikinci yarım saatimizde 48. İstanbul Müzik Festivali'ne konuşacağız. Haftanın en başında duyurusunu kısaca da olsa yapmıştık. Ee, şimdi Efruz ile festivalin direktörüyle bir araya gelmiş vaziyetteyiz. Sanal mecrada e, dijital programıyla bu sene tüm Türkiye'ye ulaş e, ulaşacak zaten. Müzik Festivali ona da uydu gibi <gülüyor> gözüküyor bu buluşma. Efruz'a hoş geldiniz öncelikle. Hoş Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz, sağolunuz. Evet heyecanla e, aslında takip ediyoruz ve bekliyorduk da e, aslında bakıldığında. E, pandemiyle birlikte hızlıca bir e, adaptasyon geliştirdi İKSV'nin müzik festivali. Önce bunun ayrıntılarını alabilir miyim sizden? Elbette. Bir dijital etkinlik ama bir yandan da müthiş bir lojistik ve mekan organizasyonu da var. Bu ayrıntıları kısaca evet. değinerek başlayabiliriz belki. Evet, bahar ayında pandeminin başlamasıyla öncelikli olarak festivali acaba Eylül ayında gerçekleştirebilir miyiz diye bu yıl İstanbul'a davet ettiğimiz programa dahil ettiğimiz tüm sanatçı ve orkestralara sorduk. Ee, onların çok büyük bir kısmı, yüzde doksanına yakını müsaitti aslında. Ee, yani Eylül'e alabilecektik fiziki olarak ancak bir bir hafta, iki hafta içerisinde biraz daha durumu değerlendirdik ve bunun aslında çok da e, mümkün olamayacağını fark ettik. Çünkü e, hem seyahat kısıtlamalarının devam etme olasılığı ki hala e, uzunca bir sürede zaten bizim kayıt yaptığımız dönemde de bu e, söz konusuydu biliyorsunuz. Büyük toplulukların evet. e, gelmesi, kapalı mekanlara girmesi. Sadece müzisyenler tarafından değil elbette izleyici ve çalışan ekip içinde ciddi e, tehlike yaratacaktı. Dolayısıyla hı hı. E, hiç bu riske girmeyelim dedik ve hızla programı dijitalleştirmeye karar verdik. E, bu anlamda hı hı. da tabii aslında programda e, yer alan lokal müzisyenlerle ilgili bir sorunumuz yoktu. Ancak yurt dışından katılacak olan toplulukların e, büyük bir kısmıyla da bulundukları yerlerde bir e, kayıt yapılıp yapılamayacağını e, hızlıca değerlendirdik. Bir kısmı zaten programımıza da dahil oldular. E, Hı -hı. Hemen yeni mekanlar bulundu ve e, elbette bu e, gerekli protokollere uygun olacak şekilde e, yaklaşık 2 ay 10 gün gibi e, sürdü bu kayıtlar. Temmuz'un evet. başında başladık ve Eylül'de daha yeni geçen hafta son kaydımızı yaptık diyeyim. Yani tabii bizim için çok heyecan verici bir dönem oldu aslına bakarsanız. Çünkü bu zamana kadar yaptığımız festival ortaya çıkarma pratiklerinin çok dışında bir şeydi. Ee, hı hı. Bir taraftan da tabii e, müthiş bir özlem de var hem bizim açımızdan hem müzisyenler açısından. Çünkü biliyorsunuz 5-6 aydır kötü sanat hayatı durdu. Hiçbir etkinlik yapılamıyor maalesef. E, yani hem evet. maddi hem manevi olarak müzisyenleri çok da etkiledi tabii ki bu e, dönem. Dolayısıyla evet. e, izleyicisiz de olsa <gülüyor> e, bir araya gelmek ve müzik yapmak üzere Onlara bu teklifi götürdüğümüzde çok heyecanlandılar. Kayıtlar esnasında da müthiş bir e, sevinçle ve coşkuyla e, gerçekleştirdiler performanslarını. Çok özlemişler evet. tabii yani çok büyük bir kısmıyla e, sohbet ettiğimizde hep şunu söylediler yani 6 yaşından beri her gün ee, müzik çalışıyorum, enstrümanımla, sazımla uğraşıyorum ve çok e, yani yılın çok büyük bir kısmında da konserlerde izleyicinin karşısına çıkıyorum. Ee, tamamen o hayattan kopmuş durumdayım ve e, bu beni çok e, üzüyor, çok etkiliyor diyen çok fazla da müzisyen evet. oldu. Dolayısıyla e, onlar için de e, müthiş bir tecrübe oldu diye e, tahmin ediyorum. Bizim için de öyle oldu tabii. Evet. Yani müzik festivalinin ürettiği bu formül aslında bir tür yaraya da merhem olduğu denilebilir bir ölçüde en azından böyle. Yani kültürel üretimin, sanatsal üretimin devam edebilmesi bir yandan da bu işte üretime atadığımız, hani üretimin sorumlusu olarak bildiğimiz müzisyenlerin de aslında hayatlarını idame ettirebilmesi için yeni formüller bulmak hakikaten bu dönemin en büyük e, tartışmaları son dönemde de farklı e, platformlarda hep bu dijitalleşmenin getirdiği olanaklar e, da konuşuldu. Buradan devam etmek istiyorum. Bir yandan işte müzik üretenlere, müzisyenlere e, katkısından bahsettik. Ama festivalin bu formatının e, dinleyici açısından da e, olumlu manada getirileri de Olacak gibi gözüküyor. Bir kere e, çok geniş çapta bir izleyici kitlesi hedefleniyor. En başta evet. bu e, söylenilebilir. Evet. E, bu formatın aslında bu e, yönünü nasıl görüyorsunuz? Genel tasarımınızı anlatabilir misiniz acaba? Tabii dediğiniz gibi normalde festivali İstanbul'da yapıyoruz. Ve kullandığımız mekanların kapasitesi kadar izleyiciye ulaşıyoruz. Evet. Dolayısıyla şimdi bu yeni formatta böyle bir e, sınırlama yok. Türkiye'nin her yerinden, interneti olan herkes artık akıllı telefonlar, işte tabletler, bilgisayarlar herkesin elinde ve evinde biliyorsunuz. Bu cihazlarla interneti olan izleyici her türlü içeriğe ulaşabilecek. Bunun dışında tabii asıl bir taraftan başka bir önemli kısmı da bu üretimin, bu sanatsal içeriğin, şehrimizin kültürel mirasını özellikle ortaya çıkaran mekanlarda gerçekleştirilen konser kayıtlarının yurt dışından da izlenebilecek olması yani e, müzisyenlerimizi orkestralarımızı e, ve şehrimizin zenginliğini yurt dışındaki müzik severleri de e, açacak olmamız bu e, elbette çok sevindirici. Sürekli tabii şu soruluyor e, işte fiziki bir e, konserin e, tadı olmayacak e, evet olmayacak. Ee, bunun gayet farkındayız ee, ama e, yani bu dönemde de işte karantina döneminde de e, bizi hayata bağlayan e, psikolojimizi e, bozulmuş olan psikolojimizi yerine getiren de e, bir şekilde aslında bu araçlar vasıtasıyla ulaştığımız içerikler e, dinlediğimiz izlediğimiz konserler Filmler evet. de ne bileyim gezdiğimiz sanal ortamda gezdiğimiz müzeler oldu dolayısıyla yani burada tabii müthiş bir nasıl diyeyim farklı bir doyuruculuk var diyelim başka türlü bir tatmini var bu işin o anlamda hani bir de tabii evde izleme rahatlığı da var yani tabii o mekanda bulunmak çok daha büyülü bir şey ama. Yani şu ortamda, işte evinizde, koltuğunuzda, salonunuzda istediğiniz saatte, istediğiniz şekilde bu konser içeriklerini izlemeniz mümkün olacak. Dolayısıyla pek çok evet. artısı olduğunu da düşünüyorum ben. Hiç şüphesiz yani var olan tartışmaları da tabii ki çok daha körükledi e, pandemi koşulları bu da çok anlaşılabilir bir şey ama yani şöyle de görmek lazım belki pandeminin koşullaması ile birlikte KSV'nin İstanbul Müzik Festivali gibi çok köklü bir e, da aslında e, bir kapasitesini daha da e, geliştirdi ve dijitale e, adapte oldu. Bu da hani önümüzdeki sene nasıl bir hayat yaşayıp yaşamayacağımızdan bağımsız olarak çok kıymetli e, gibi geliyor. Üstüne üstlük tabii ki bir de burada çizdiğimiz haritayı az evvel yönlendirdiniz. Ben o açıdan hiç düşünmemiştim. Belki e, o mekanları da bir e, sayabiliriz. Yani Şerefiye Sarnıcı, Tekfur Sarayı, Surpovan, e, Boskeperen Ermeni Katolik Kilisesi, hemen işte Gözüme Çarpanlar, Sentes, Espiri Katedrali bu mekanları aslında Festivale katmak ve izleyicinin e, karşısına çıkmak da az evvel söylediğiniz gibi e, kültürel mirasının da aslında e, Türkiye'nin bir manada yeniden değerlendirilmesi gibi bir manaya geliyor. Yani hem bir yandan bir dijital atılım var, hem de aslında bir kültürel miras vurgusu var. Üstüne üstlük de böyle bir Türkiye'den yurt dışından müzisyen ve müziklerin e, müzik severlerin bir yere geleceği çok ciddi bir trafik. E, yani şey e, oldukça. Güncel bir formatta olduğunu söyleyebilirim İstanbul Müzik Festivali'ne. Bilmiyorum eklemek isteyeceğiniz bir şey olur mu bu yorumun üstüne? Valla siz çok çok güzel toparladınız. Evet çekimlerimizi tarihi ve dokusuyla dikkat çeken ve daha evvel hiç kullanmadığımız mekanlarda gerçekleştirdik. E, tabii burada şöyle bir şey de aslında söz konusu yani dikkat ettiğimiz konuşuydu. Evet, içerik müzikal anlamda çok önemli. Ancak bunu bir ekrandan izliyorsanız orada görsellik de çok önem taşıyor. Dolayısıyla o içeriği olabildiğince çekici kılabilmek için enteresan mekanları kullanmayı hedefledik. Bu tabii sadece İstanbul'da yapılan, Türkiye'de yapılan çekimler için değil, yurt dışında kayıt yapmasını istediğimiz ee, orkestralar topluluklardan da bunu e, özellikle rica ettik yani e, herhangi bir konser salonu olmasın e, enteresan bir mekan bulun Lütfen Çünkü e, ekran başında yani bu işin yüzde50'si müzikse yüzde50si de görsellik olacak O yüzden e, oradan da bir cazibe yaratmamız gerekiyor e, evet. diye düşünerek onları da bu konuda yüreklendirdik. Efruz Çakırkaya ile birlikteyiz. 48. İstanbul Müzik Festivali'nde konuşuyoruz. Efruz Hanım daha fazla zamanınızı almaktan da korktuğum için programı hemen geçelim istiyorum. E, madem böyle bir genel konuştuk. Zaten Beethoven odağında etkinlikler e, bekleniyordu. Onlara bir vurgu yapalım isterim. Ama belki açılışla başlarız 18 Eylül. Cuma akşamı ilk konser yayınlanıyor. Sizden kısaca bir programa e, hep birlikte göz atmamızı e, rica etsem bir, ufak bir tur evet. yapsanız bize olur mu acaba? <gülüyor> Hemen memnuniyette. E, evet be, zaten ilk ilan ettiğimiz programı da biliyorsunuz tüm dünyada 250. doğum yılı kutlanan e, Beethoven'a e, e, atif etmiştik. Evet. Beethoven'ın aydınlık dünyası temasıyla programımızı şekillendirmiştik. Bu e, temaya ve alt temalara da bağlı kaldık açıkçası e, olabildiğince. Hı hı. Tabii e, bir takım e, içerikleri bu pandemiye göre de e, değiştirmemiz gerekti. Çok büyük topluluklar bir araya gelemedi. Sahne üstünde sosyal mesafenin güvenli bir şekilde sağlanabileceği e, sayıda müzisyenin olduğu repertuarlar seçildi. Dolayısıyla yani evet temamızı baki tuttuk diyebilirim dediğiniz gibi bu Cuma akşamı Tekfen Filarmoni Orkestrasının e, açılış konseriyle başlayacağız. E, orkestra Emre Engine eşlik edecek, şef Aziz Şokakimov yönetiminde. E, bu konserde Beethoven'un, Mozart, Prokofiev ve Bartok'tan e, eserler izleyiciyle buluşacak ve bu konser ücretsiz olarak erişime açılacak. E, şunu da hemen belirtmek isterim e, olabildiğince erişilebilir. Olması adına çok e, düşük bir e, bilet fiyatı belirledik. 20 TL gibi bir e, evet. bedeli var e, konserlerin. Ancak festival programımız içerisinde ücretsiz içerikler de var. E, açılış, festivalin açılış konserini de ücretsiz olarak izleyicilere e, açtık. Burada e, Tekfen Vakfı'na da tekrar teşekkür etmek istiyorum. E, aslında bütün sponsorlara, bu sene e, bütün gösterir sponsorlarımıza, teşekkürlerimize, e, destekçilerimize teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Çünkü gerçekten onlar olmasaydı eğer bu festivali kesinlikle gerçekleştiremezdik. E, açılış konserinin ardından biraz karışık e, söylüyor olabilirim ama e, bir Şu festival olsun. buluşması bir e, festival buluşması konserimiz var. E, sevgili hı hı. Bülent Evcil e, ve Merve Koca beyler şerefli sahnecinde bir e, konser kaydı gerçekleştirdiler. E, müzik Rotası her yıl e, İstanbul Müzik Festivali izleyicisinin e, en ilgi en fazla ilgisini çeken içeriklerimizden biri müzik rotası bu yıl hem İstanbul hem e, Avusturya'ya uzanıyor. E, i̇çerikte çünkü bir de e, Viyana'da yapılmış bir kaydımız var. E, hı hı. Burada da İstanbul'da e, gerçekleştirdiğimiz e, içeriklerde de e, sevgili Cem Öner Türk ve e, violonselci Gökhan Bağcı'nın bir e, konseri var. E, San Espli Katedrali'nde, Harbiye, e, Harbiye'deki. Evet. E, Zenit Ensemble, yine müzik rotası e, projesinin içerisinde yer alan bir e, topluluk. Onların konserinde Taksim'deki Surkohan Vosgeperan. Ermeni Kilisesinde gerçekleştirdik. E, Selinik Mart'te, Viyana'da bir konser kaydı gerçekleştirdi ve böyle bir küçük bir devre alem yapacağız diyelim. Evet. Fiştik. Bu arada evet. E, web adresini de hatırlatalım arada. E, i̇lk hemen ilk gelen dinleyicilerimiz olabilir. Online.iksv.org adresinde tüm bu e, faaliyetler ulaşılabilir vaziyette. Onu da ben sık sık söylüyorum ama bir tekrar bir araya koymak istedim. Evet, Buyurun devam ederim. edin ya da isterseniz festival orkestrasından da konuşabiliriz. Onunla evet da, hemen, hemen ona gelelim. Az önce deyindi Diyim konu aslında bakarsanız hani evet. müzisyenlerin bu süreçte mesleklerini icra edememeleri ve bu nedenle de işte maddi manevi bir takım zorluklar yaşadıklarından bahsettik ama aslında bakarsanız bundan en fazla etkilenen elbette herhangi bir kadrosu olmayan herhangi bir orkestrada bir kadrosu olmayan ve çalışmalarını serbest sürdüren müzisyenler oldu maalesef. Evet. Ee, biz de bu vesileyle bir festival orkestrası kurmak istedik sevgili Cem Mansur'un yönetiminde ve e, bilhassa evet. kadrosuz genç müzisyenlerden oluşturduğumuz e, bir festival orkestrası ilk kez e, sahneye çıkmış oldu diyelim. Tabii bu, e, bu bu konserimizde Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi'nde e, gerçekleşti. E, farklı ülkelerden besticilerin e, eserlerini çeren bir programla festivalde yer alacaklar. Ee, yurt dışında yaptırdığımız kayıtlardan bir tanesi Viyana Filarmoni ve Berlin Philharmonie orkestralarının müzisyenlerinden kurulu Philharmonics topluluğunun bir konseri oldu. Viyana Berlin Müzik Klübü. <gülüyor> e, bu Konser e, biraz klasik, biraz caz, biraz klezmer, latin ve hatta pop müziğin e, bir kokteylini sunacak diyelim. E, dinleyicileri e, eğlenceli bir müzikal yolculuğa çıkaracak. E, yine Viyana'dan e, Wiener Akademi e, festival temamızda da bir gönderme yapan Beethoven Galası'yla e, programımızda yer alacak. E, ve çağımızın en büyük şancılarından Thomas Hampson. Ee, ve Benjam, Benjamin Schmidt, e, keman sanatçısı, iki solistli bir e, konser, süresi de uzunca bir konser. E, onlar da enteresan bir e, içerikle yer alacaklar. E, Oda Müziği konserlerimiz var. E, Oda Müziği'nin Yıldızları serisi, Ensemble Keops yer alacak. E, sevgili müzisyen dostumuz Muhittin Dürrüoğlu'nun e, topluluğu, Ensemble Keops bir üçlü olarak yer aldı programda ee, ve e, onlarda da e, bir e, Belçika'da e, Brüksel'e yakın bir manastırda kaydettiler e, bu konseri ve bu konserde de sevgili Muhittin'in e, "Emotions Fugitives 3" başlıklı e, eseri seslendiriliyor bir yerde e, dijitalde olsa Türkiye premieri olmuş olacak. E, Tekfen Filarmoni Orkestrası e, açılışa ek olarak bir e, ikinci konserle de yer alıyor. Festival programında e, bu konserde hı hı. de e, İtalyan keman virtüözü Anna Tifu'ya eşlik edecekler. E, bu konser kaydı da e, aslında bakarsanız Şubat ayında yapılması gereken bir konser idi ve e, maalesef iptal olmuş bir konserdi. Tekfen Filarmoni Orkestrası bu konserin e, o dönem kaydını almıştı. Ee, Tabi hiç e, bilemediğimiz bir e, şekilde gelişti aslında yani o zaman elimizde böyle bir e, hani hazır bu çalışılmış hazır bir konser evet. var. İzleyiciye bunu gerçekleştiremiyorsak bir kaydını alalım e, diye düşünmüşler o zaman ve bu da bizim dijital e, festival programımızın bir parçası olmuş oldu. Böyle bir sürpriz Aynen. içerikle e, yer alacaklar. E, bu yılki eser siparişlerimizden e, biri olan hı hı. E, sevgili Tuzay Erdener'e verdiğimiz pastoral dokuzlu eserinin de dünya premieri yine dijital programımızda yer alıyor. E, konserimizin başlığı pastoral e Ala Turka. Burada da e, bildiğiniz üzere Beethoven'un e, 6. Senfonisi pastoral'de insanlık ve doğa arasındaki uyumlu birlikteliği anlatır. Beethoven'ın 250. doğum yılı kutlamalarının merkezi konumunda Bond'a kurulmuş olan Beethoven 2020 Vakfı'nın global gerçekleştirdiği bir proje bu aslında. Beethoven'un Pastoral Projesi. Bu proje vesilesiyle de doğanın tehdit altında olduğu ve insanlığın çevreyi ve kaynakları hızla tahrip ettiği günümüzde dünyanın dört bir yanından sanatçıları ee, bu konuya e, dair bir birlikteliğe e, davet eden ve kendi vizyonlarını geliştirmeye çağıran bir proje. Biz de bu, bu projenin hı hı. Türkiye'den bir parçası olarak sevgili Turgay Erdener'e bir eser siparişi verdik. Ve besteci e, Beethoven'ın Pastoral Senfonisi ile Beethoven döneminde yaşamış Osmanlı bestecilerin eserlerinden seçtiği temaları harmanlayarak e, yeni bir eser yazdı. E, gerçekten ha harika bir e, eser yazmış. E, çok çok e, beğendim ben dinlerken de kayıt esnasında. E, i̇zleyicilerin de çok beğeneceğini düşünüyorum. E, bir yaylı sazlar e, dörtlüsüyle e, geleneksel Hı. Türk müziği sazlarının birlikte kullanıldığı bir eser bu. E, bu e, konserimizde de semplice Quartet ve e, Türk sazlarının e, nasıl diyelim bir birçoz isimleri Serkan evet. Mesut Halili, e, Derya Türkan, Yurdal Tokcan, Aykut Köşelerli e, gibi e, e, çok önemli isimler var. Yine kontrabas çıkan yıldız da e, bu e, içeriye destek veren müzisyenlerden biri. Gerçekten çok festival, heyecanlı bir iş bu da, evet. Evet evet. E, bu konserin kaydını da Tekfur Saray'ında gerçekleştirdik e, ve ...içerikle mekanın da olabildiğince örtüşmesine e, dikkat ettik diyelim. E, evet. Festival programımızda e, çok önemli yerel orkestralar var. Tekfen Filarmoni Orkestrası, Borsan İstanbul Filarmoni Orkestrası gibi. E, Türkiye'nin çok Hı -hı. E, önemli orkestralarından e, ilk özel akademik e, orkestrası olan... ...Bilkent Senfoni Orkestrası'na da dijital programımızda yer verdik. Onlar da Gökhan Aydulus'la bir konser kaydı gerçekleştirdiler. Bilkent Odeon'da yapıldı bu kayıt. Evet. Sevgili Gökhan'a da tekrar teşekkürlerinizi iletmek istiyorum. Ben çok tabii bu sanatçılarla çok hızlı ilerledi her şeyi tahmin edebileceğiniz gibi. Hı hı. Hemen hazırlandılar, hemen bir parçası olmak için çalıştılar. E, o anlamda da aslında müthiş bir e, dayanışma ve birliktelik var e, bu seneki bu dijital festivalin ruhunda. Dolayısıyla evet. e, tüm e, katılan sanatçılara, müzisyenlere gerçekten e, teşekkürü bir borç biliyorum. Yarının Kadın Yıldızları projemizden bahsetmek istiyorum. E, biliyorsunuz birkaç yıldır Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası işbirliğiyle. 2018 yılında başlattığımız ve geleceğin kadın müzisyenlerini desteklemek amacıyla oluşturduğumuz bu projenin üçüncü yılında yine üstün yetenekli müzisyenlerimiz var ve bu yılda 12 genç müzisyen bu destek fonundan faydalanmaya hak kazandı. Fakat bu konserde tabii daha az, bütün müzisyenlerimizi maalesef konserimize dahil edemedik. Ee, her birinden evet. küçük oda müziği toplulukları oluşturduk ve e, Süreyya Operası'nda bir kayıt gerçekleştirdik. Bu yılın e, bu yılın kanaat önderi konuk sanatçısı da Ayşegül Sevgili Ayşegül Sarıca oldu. Bu konserde e, dediğim gibi Süreyya Operası'nda. E Bursa İstanbul İstanbul Orkestrası çok özel bir e, içerikle yer alıyor bu sene. Festival programımızda bir fokus e, içeriğimiz var. Fakat onun dışında da e, Ağustos ayında e, izleyiciyi dahil ettiğimiz tek konser olan e, Vikingur Olafson e, konserimizin e, kaydı da yine dijital festival e, programımızda yer alıyor. E, Patrick, evet. Patrick Han yönetiminde e, İzlandalı yıldız piyanist Vikingur Olafson'a cezillik Emil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda e, bir konser gerçekleştirdik ve e, bu konserde de e, bu konserin e, kaydı da e, kaydını da evet, evet e, 30 Eylül'de e, izleyicilerimize sunacağız. E, zannediyorum 3 yıl oldu e, Vikingur e, ilk festivale konuk olduğunda Albert Longhall'la Goldberg varyasyonlarını seslendirmişti. Tabii o zaman da müthiş etkilenmişti kendisinden fakat bu birkaç yıl içerisinde kariyerinde de çok müthiş bir sıçrama gerçekleştirdi. Çok önemli ödüller kazandı ve Türk izleyicisinin de kendisini ilgiyle takip ettiğini tahmin ediyorum. Mart ayında Deutsche Gramofon etiketiyle piyasaya çıkardığı son albümü Debussy Ramo albümü de İngiltere ve Almanya klasik müzik listelerinde birinci sıraya yerleşirken Pop müzik listelerinde de 11. sıraya kadar yükseldi. EFU ile birlikteyiz. 48. İstanbul Müzik Festivali hafta sonu başlıyor. 18 Eylül'de ve 5 Ekim'e kadar oldukça yoğun bir programla devam ediyor. EFUZ Hanım sağ olsun gayet ayrıntılı bir biçimde bize anlattı. Yani neredeyse görmüş kadar olduk. Artık onun heyecanıyla online.ikse ve orga gerip hakikaten festivale katılmak kalıyor geriye. Konserler 30 gün süreyle ulaşılabilir vaziyette olacaklar. Bilet satına e, aldığınız zaman bu konserleri izlemeye başladıktan sonra 7 gün boyunca da görüntüleyebiliyorsunuz bu dijital format gereği. Süremizin sonuna geldiğimiz için burada ben Durmak zorundayım ama günlük e, bültenlerde, kent akviminde zaten bol bol İstanbul Müzik Festivali'nin ismini duyacağız önümüzdeki haftalarda. Efruz Hanım, son eklemek istediğiniz bir şeyler olur mu acaba? İzleyicilerin e, festival programımızı e, takip etmesini e, arzu ediyoruz diyeyim. E, çünkü gerçekten müthiş bir e, emek var bu işin arkasında. Ee, evet. Dediğim gibi müzisyenler de e, çok büyük bir e, sevgiyle ve özlemle gerçekleştirdiler bu konser kayıtlarını. E, onlardaki bu e, yoğun duygunun ben e, konser içeriklerine kayıtlara da yansı, yansıdığını düşünüyorum açıkçası. E, bütün evet. e, izleyicilerimizi, klasik müzikseverleri e, ekran başına davet ediyoruz. 18 Eylül ve 5 Ekim arasında her gün bir içerik açılacak ve dediğiniz gibi bir ay kadar açık kalacak. Müzikli günler diliyorum bütün dinleyicilere, izleyicilere. Çok teşekkür ediyoruz Efruz Çakırkaya ve güzel bir festival diliyoruz hepimize hep birlikte. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.